Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fe la mudille le. Fe men yudlil fe la Ve neşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve nşhedu anna Muhammede abduhu اما بعد, fya ibadallah, ittakul lah ve atiuh. Inna Allah ma al-lazina ittakul, vel-lazina hum muhsinun. Kal Allahu Teala Azza ve Jal fi kitabihi al-kerim. Awwu billahi min ash-shaytanir raajim. Bismillahi l-Rahmanir Rahim. Vma beynât dâr al-akhirah lehi al-hayawan, lo kanu yâlemun. Ve Kâl Allahu Taala fi âyetün akrâ, stojz bila, yâ iyyuhân nas, inna vâd al-lâh hak, falâ tawrân nukum al dunya, vâla yawrân nukum billâhi al وَلَا تَمُتَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا, إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ وَرِزْكُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Okumuş olduğum ayet-i kerimelerde sırayla mal olarak Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna, oradaki hayata gelince, işte asıl hayat, asıl yaşama odur. Keşke bilmiş olsalardı. Ankebut suresi 64. ayet. İkinci okuduğum ayet, Fatır suresi 5. ayetti. Mal olarak, Ey insanlar, Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, o aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Son okuduğum Taha suresi 131. ayette de Cenab-ı Hak sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme. Rabbinin nimeti hem daha hayırlı hem de daha süreklidir. Buyurulur. Evet sevgili kardeşler Ölmemenin bir çaresi var, o da doğmamak. Doğan her insan, belirli bir zaman Allah'ın takdir ettiği kadar yaşayacak ve sonra mutlaka ölecek. Bunu başkaları için kolay biliyor, kabul ediyoruz da, kendimiz için, işte kendimiz için ölümü sanki hiç aklımıza getirmiyoruz. Ölüm hep başkalarının üzerine gelecekmiş gibi değerlendiriyoruz. Evet planlarımız, programlarımız, düşüncelerimiz, hayallerimiz, beklentilerimiz, hesaplarımız, endişelerimiz, gayretlerimiz onda dokuz oranında belki daha fazla hep bu dünyaya yönelik. Gözlerimizi kapayınca, bir daha açmayacak şekilde kapayınca o planların, programların, hesapların, kitapların hiç mi hiç kıymeti kaldı. Hatta ciddi manada bir kanser olu versek, ciddi bir hastalığa uğrasak bile o planlar her şey ile alt üst oluyor. Evet, ahiret hesaba katmadan yaşanılan dünya kişiye ne kadar huzur verir. İnsan rahatı, lüksü hep bu dünyada bekliyor, cenneti sanki bu dünyada istiyor, arzuluyor ama unutmayalım dünyada cennet yok kime ne kadar nasıl özenirsek özenelim onlar da cennet hayatı yaşıyor değiller eğer hiçbir derdin olmadığı, sıkıntının bulunmadığı, eziyetin olmayacağı bir alem bekliyorsak o cennette hani Allah Resulü buyuruyor ya Evet. Mala aynun raat ve la üzünün semiat ve la katara ala kalbi beşer. Ne, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir hayalin idrak edemediği güzellikler işte o cennette ve o ahirette. Oraya kavuşmak istiyorsak dünya hayatına kafirlerin aldığı gibi dalmamak ve dünyayı sadece birer imtihan olarak değerlendirmek gerekiyor. Avrupalı kafirlerin kendi inançlarını da i, yok sayarak ateizme meyletmelerinin en önemli sebebi i, ahiret inancını yok saymaları öyle bir düşünceden uzak olmalarıdır. Diyorlar ki ki bu akımlar Türkiye'ye de aynen sirayet ediyor, geliyor eğer Allah olsaydı bu kadar kötülükler olmazdı, savaşlar olmazdı ezen ezdiyle kalmazdı, bu kadar probleme Allah olmuş olsaydı haşa onların dediğine göre müsaade etmezdi Allah bu kadar kötülük olduğuna göre demek ki öyle Allah filan yok Evet, bütün bunlar bir Allah o kötülüklerin engellenmesi açısından insana verdiği görevi unutmasından kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim der ki: Ve levlad efu Allahin nas'e bagdahum bi ba'd, le fesedetil art, ve lakin Allahu fadlin al Bakara suresi 251. ayet. Allah eğer insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmeseydi, bir kısmını bir kısmının kötülüklerini diğer kısmıyla önlemeseydi, yeryüzü fesada uğrar, huzur bozulurdu tümüyle, nizam bozulurdu. Dolayısıyla Allah bir kısım insanları, bir kısmının eliyle düzeltecek, ıslah edecek ee, ve bu şekilde ee, insanları da imtihana tabi tutacak. <gülüyor> Zulme rıza göstermemiz veya tepki göstermememiz bizim imtihan kaybımızdır. Dünya ceza ve ödül yeri değil hepimizin bildiği gibi. Dünya amel, dünya imtihan alanı. Burada yapacağız, ahirette karşılığını göreceğiz. Eğer o Avrupalı ateistler gerçekten dünyanın yaşanılıp ölünülen ve sonrası olmayan bir yer olduğunu düşünmeyip ahireti değerlendirmiş olsalardı, Allah'ın ihmal etmediğini ama mühlet verdiğini hesaba katıp her yapanın yaptığının yanına kar kalmayacağını, ahirette ödül ve cezanın dağıtılacağını bilmiş olsalardı, o ateizme öyle kaymazlardı. Yani insan karşılık bekliyor. Yapılan suçun cezasını, yapılan ödül, faydalı işlerin ö, olumlu ödülünü bekliyor. Karşılık veren bir otorite görmeyince hiçbir otoritenin olmadığını düşünmeye kalkıyor. Evet, ahiret inancı olmazsa insanlar bir karşılığını görmeyeceği bir işi, kolay kolay yapmazlar. Niye insan diğerine iyilik yapsın, ahiret yoksa? Niye bir kimseye gerçekten fedakarlık yapacak şekilde kendisi zarara girsin, eğer kendisi onun neticesini almayacaksa? Niye ahlaklı olur bir insan? ahiret yoksa, sevap yoksa, cennet yoksa, ilahi rıza yoksa niye haramlardan kaçınsın, niye kötülük yapmasın yapamadığı için, beceremediği için yapmaz mümkün ki yani insan ahiret inancı içinde değilse azdıkça azar, ezdikçe ezer gücü yettiğine gücü yettiğini uygular başkası da ona gücü yetiyorsa o da ona uygular Dolayısıyla ahiret inancıdır ki bizi dünyada frenler veya hayır işlerimizde bize motor özelliği kazandırır. Ahiret inancı olmazsa huzur da olmaz, teselli de olmaz. Sana yapılan bir haksızlığın, bir eziyetin, bir zulmün, bir yanlışlığın cezası verilmediği için verilecek bir güne de inanmadığımız bir durumda kalbimiz hep sıkıntıyla stresle ona karşı kin ve hasetle dolar fesat ahiret olmamış olsa önlenemez insanlar ölümden çok daha fazla korkarlar herkes hırslı çıkarcı bencil egoist olur işte bize gerçekten Allah'a inandığımızı ahirete inanmakla ee, tescil ettiğimiz, onu sağlamlaştırdığımız bir durumda o inanç bizim dünyamızı da güzelleştirir, elbette ahiretimizi de güzelleştirir. Ama öyle bir ahiret ki, estaviz billah ve yevmen la tejzi nefsun an nefsin şey'en ve la tukbelu minha adlun. Minha şefaatun ve la yukazu minha adlun ve hum yunsarun. Bakara suresi 48. ayette denildiği gibi. Öyle bir günden yani ahiret gününden korkun ki o günde ne şefaat kabul edilir ne bir kimse bir kimsenin yerine bir fidye verebilir. Karşılık ile azaptan kurtulur ve ne de bir yardım dokunulur. Öyle bir zaman diliminden korkun diyor Cenab-ı Hak. Yani hesaplar şahsidir kimse kimseye en küçük çapta yardım edemez fayda dokunamaz kimse kimsenin günahını taşıyamaz öyle bir zaman dilimi Kur'an-ı Kerim o az önce okuduğum ayetlerde de dünyanın oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu ifade ediyor nasıl oyun ve eğlence ee, bilmem biz mi e, oyuncaklarla oynuyoruz onlar mı bizimle oynuyor para mal biz mi sahip oluyoruz para veya eşya bize mi sahip oluyor onu bir düşünmek lazım. Hani çocuklar yap boz evlerle oynuyor biz de depremlerle bozulacak sonra tekrar yapılacak evlerle oynuyoruz. Onlar plastik evlerle biz de tuğladan evlerle oynuyoruz aslında. Onlar plastikten arabalarla biz de saçtan arabalarla oynuyoruz oyalanıyoruz her şeyle ve kalıcı olanlar omuzumuzdaki meleklerin yazdıkları ancak oluyor. Dün ne kadar eğlendiysek, zevk aldıysak veya acı çektiysek, zahmete katlandıysak bugün için rüya gibi, masal gibi. İstediğimiz kadar ağrılarımız olsun, acılarımız olsun. Dün dünde kaldı. Güzellikler de dünde kaldı. Ama bizimle beraber gidenler sevaplar ve günahlar. Dünya bir masal gibi bir rüya gibi. Hepimiz işte şu kadar sene ömür çektik. Ne oldu ne gördük? Güzellikleri de yaşadık, acıları da yaşadık. Ama bir masal gibi. Ne kazandık? Değer miydi haramlarla meşgul olmaya? O geçtiğimiz hayat kuru ekmekle soğan yeseydik ne olurdu baklava börek yeseydik ne olurdu hatta ne olurdu şimdi i, sağlıklı gıdalarla vesaireyle dediğimi, düşündüğümüzde baklava böreğin çok daha hastalıklara sebep olduğunu kuru ekmek ve soğanınsa nice faydaları olduğunu artık anlamaya çalıştık yani paranın dünyada bile bir getirisinin olmadığını, nice şeyleri götürdüğünü geç de olsa anlar gibi olduk ama hayatımıza pek geçiremedik hala para para diye paralanıyoruz paramparça oluyoruz evet hı, malım derken ben malım derken benim malım derken ben malım demeye başlıyoruz evet yani, dünyevileşmenin gerçekten sıkıntılarını hepimiz yaşıyoruz. Bunu sadece kapitalistler, sadece zenginler yaşamıyor. Evlerimizdeki eşyalarla sahabe mümkün hayat boyu geçimini temin ederdi. En fakirimizin evindeki eşyalar. Daha artık öyle dünyevileştik ki, çöplere koltuklarda, efendim Kullanılabilecek nice eşyalar da rahatlıkla atılabiliyor. Kimse de yüzüne bakmıyor artık. Gardıroplarda 20 çeşit, 30 çeşit hanımlarımızın, kızlarımızın elbiseleri var. İsraf boyu aşmış ama mutluluk getirmiyor. Eski insanlarımız çok daha fakirdi ama çok daha Allah'a yakındı, çok daha şükrediyordu. Bu mal, bu dünyevi Eşyalar, zihnimizdeki özellikle dünyevi planlar dünyamızı da mahvetti, huzursuz kıldı. Aile geçimleri eskiden ne kadardı, şimdi ne kadar? İnsanlar arası ilişkiler nasıldı, şimdi nasıl? Allah'la ilişkiler, sevaplar, haramlar dünyevileştikçe bizim felaketimiz, helakımız oldu. Bu işin dünya tarafı. Bu işin dünya tarafı, bir de öteki taraftan bakın. Ee, eyvallah yemek yiyelim de dünyaya yemek yemek için gelmedik. Başka şeyler de ihtiyaç. Çocukken belki bunu fark etmiyorduk. O fark etmeyebilir ama bizler sadece karnımızı doyurmak için yaşamadığımızı bilmek zorundayız. Çok daha önemli şeyler bizi bekliyor. Allah'ın dini davası bizim omuzlarımızda yükselecek. Biz yeryüzüne e, halife olmak üzere gönderildik. Fesadı biz önleyeceğiz. Zulme biz dur diyeceğiz. Allah'ın askeri bizler olacağız. Dolayısıyla e, bu kadar insanın imdat dediği, dünyasının da ahiretinin de mahvolduğu ve bizden yardım istediği sessiz çığlıklarla gönlümüze seslendikleri bir dünyada biz hala kendi işimizle aşımızla uğraşırsak yeryüzüne nizam vermek için Allah'ın koyduğu nizamı muhafaza etmek için görev bilincine uğraşmazsak biz de dünyevileşmiş insanlar oluruz. Sabahtan akşama kadar hep para kazanmak, maişet için koşturuyoruz. Sonra Sonra da evimizde televizyon seyrediyor, haberleri izliyor, yemek yiyor, sonra istirahat ediyoruz. Yani dünya bir çalışılan alandan, fabrikadan evlerimizi de birer kahveya, birer lokantaya, birer stadyuma, birer gazinoya benzetmişiz televizyonlar ve internetler sayesinde o şekilde hayat sürüyoruz. Allah Resulü, ashab, dava insanları böyle mi hayat sürüyorlardı? Onlar bizi görseler ne kadar kendilerine benzediklerimizi düşünürlerdi veya evlerimizle, iş yerlerimizle kafirlere ne kadar benziyoruz, peygamberin yaptığı işe eve ne kadar benziyor bulunduğumuz yerler. Evet hepimiz girer işte çalışıyoruz veya kendi işlerimiz var. Niye? Çalışmasak ne olur? Niye bu kadar zahmetlere katlanıyoruz? Günde 8 saat 10 saat e, habire uğraşıyoruz dünyevi bir meşgale için? E, di diyeceksiniz ki e, çalışmasak e, rızkımızı nereden temin edeceğiz? Nasıl gıda alacağız? Nasıl rahat yaşayacağız? ele güne başkalarına rezil oluruz yoksa. Öyle mi? Onun için mi çalışıyoruz? Peki, dünya için söz gelimi bir ay çalışacağız, bir ay sonunda bize maaş verilecek ve o maaşla e, dünyevi ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Peki, cennet için, ahiret için çalışmadan ahireti nasıl karşılayacağız nasıl kazanacağız orada lazım olan ihtiyaçlarımızı e, oraya yönelik gayret etmeden nasıl elde edeceğiz yani şunu demek istiyorum bir ay maaş almak için pardon ay sonunda maaş almak için bir ay nasıl zahmetlere katlanıyorsak Allah'tan cennet istemek için e, Allah'ın emrettiği meşgaleleri yerine getirmeden hangi yüzle bunu istemeye hakkımız olur? Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeden ondan nasıl ödül bekleriz? Ee, günlük işlerimizi yapmadan yani maaş almak için yapılması gereken işleri yapmadan o yerde çalıştırmazlarsa Allah'ın emirlerini yerine getirmeden nasıl Müslümanca yaşamış ve neticede Allah'tan ödül beklemiş olacağız. Malum dünya ne seçim yeri ne geçim yeri. Seçim yeri ise cenneti veya cehennemi seçeceğimiz bir yer. Geçim yeri ise ahirette nasıl geçim sağlayacağız, ne ile nasıl geçineceğiz onu düşünme yeri. Ama ödül yeri ceza yeri değil imtihan alanı İmtihanda gülme eğlenme şakalaşma vesaireyle imtihanını geçiren bir kimsenin herhalde kazanma ihtimali çok azdır evet yani imtihanda zorluklar vardır sıkıntılar vardır en iyi bir şekilde imtihandaki soruları cevaplandırmak için yorulmak meşakkate katlanmak vardır ama imtihanın sonunda e, ödül e, gelecektir ve imtihanda Allah nasıl ne kadar kolaylıklar gösteriyor sorular önceden belli kopya çekmek serbest birbirine yardım etmek hatta sevap e, üç yanlış bir doğruyu götürmüyor üniversite sınavlarında olduğu gibi bir doğru bir yanlışı götürüyor bir yanlış mı yaptın bir doğru yap, o yanlış yok sayılsın. Bir yanlışa bir puan veriliyor, eksi bir puan. Doğruya on puan veriliyor, artı on puan. Veya yetmiş puan. Biraz daha samimi isen sayısız puanlar veriliyor. Böyle bir imtihana tabiyiz. Önceden sorular tespit edilmiş ve Kur'an'dan hesaba çekileceğiz. O'nu bilen ve uygulayan kimse imtihanını kazanmış olacak. Böyle bir imtihan kazanılmaz mı? Ama insanlar bir lisedeki imtihanlara, bir üniversite sınavına verdiği önemi veya çocuklarının falan okulda okusun diye gayretlerinin bir karşılığını böylesine ebedi hayatları açısından önem vermiyorlar. Bu kadar bile değer vermiyorlar. Letus elüne yevme izin anin naim diyor Cenab-ı Hak. Tekasür suresi 8. ayette. Yani her nimetlerden Allah'ın verdiği nimetlerden ne olacaksınız hesaba çekileceksiniz sorulacaksınız. Ellezi kalakal mevtevel hayate liyablü vekum eyükum ahsenu amela. Ölümü ve e, hayatı ancak sizin hanginiz daha güzel amel işleyecek? Onu imtihan etmek için belirlemek için yarattık diyor. Sevgili kardeşler sözü bitirmek üzereyim. Ama gelin daha önce de verdiğim örneği tekrar edeyim. Gelin bir kabir ziyaretinde bulunalım. Size ödev vermiş olayım. O kadar hakkım olsun. Bugün veya yarın bir fırsat bulun hatta gece olur gündüz işte olabilirsiniz bir mezara ziyarete gidin bir kabristana ama bu ziyaret ettiğiniz mezar kendi mezarınız olsun. Mezar ziyaretinde bulunmuşsunuzdur ama sanırım hiçbiriniz kendi mezarınızı ziyaret etmemişsinizdir. Farz edin ki öldünüz. Yarın öleceksiniz nasıl olsa. Kim dedi yarın belki bugün ölecekler var içimizde. Ölecek miyiz? Gelin bir ölümümüzü bir hayal edelim. Bir kabir ziyaretinde bulunalım. Ve sesler duyulmaz kabirden. Kabirdekiler de bizim sesimizi normalde duymazlar. Ama kulak verelim kendi kabrimizdeki sesi duyalım. Ya Rabbi hiç beklemiyordum böyle acil bir ölümü. Hesaplarım vardı, borçlarım vardı, yapacak işlerim vardı, edecek tövbelerim vardı, bırakacak günahlarım vardı. Ama ansızın ölüm verdi. Ne olur Ya Rabbi? Bir fırsat daha ver. Biraz daha yaşayayım, sana nasıl kulluk yapılacağını bir göstereyim böyle yalvardığımızı düşünün. Ben böyle yalvarmaya ihtiyacım yok. Hazırım ben. Cennet kapıları açılacak. Öyle bir hesabım vesairem yok. Kabre girersem orası bana güllük gülistanlık olur diyenler varsa onlar kabir ziyaretinde de bulunmasın. Ama gerçekten böyle miyiz? Kendimizi kandırmaya kalkmayalım. Ve Allah hiç kimseye kabirden kalkıp, haydi bir daha dünya demiyor. Bir defa fırsat vermiş, ikinci bir defa ölümden kalkıp da dünyaya gelen yok. Ama böyle bir yalvardığımızı düşünün ve Allah, haydi kulum sana bir fırsat daha verdim. Hadi bakalım gerçekten ne yapacaksan yap. Demiş olsun ve kabirden kalktığımızı Yeniden hayata yöneldiğimizi düşünelim. Ve bakalım nasıl yaşıyoruz? Değişecek mi, değişmeyecek mi halimiz? Hz. Ali'ye atfedilir. Ben ahireti görseydim, cenneti cehenneme şahit olup onlara baksaydım, imanımda ne en küçük bir azalma olurdu, ne bir artma olurdu. Çünkü ahirete öyle inanıyorlar ki, Gözleriyle görmüşcesine. Biz de iman ediyoruz. Ahiret var, cennet var. Ama yaşayışımıza bakarken sanki inanmıyoruz. Sanki yok öyle bir şey. Yani hiç ölmeyecekmişiz gibi dört elimizle, on dört elimizle sarılıyoruz. Sanki hiç orada yaşamayacakmışız gibi oraya bir şeyler biriktirmiyoruz. Evet... Aslında unutuyoruz. Her yaptığımız kameraya alınıyor. Sağ ve sol omuzlarımızda iki tane kameraman var. Hiçbir şeyi kaçırmıyorlar. En küçük yaptığımız oraya kaydediliyor. Melekler tarafından. Ve yarın işte al kitabını oku diyecekler. Efendim hayat çipimiz açılacak ve içinde ne yaptık, ne yapmadık gözler önüne serilecek ve onun karşılığını alacağız. Böyle bir güne iman eden insan nasıl yaşar? Bizim gibi mi yaşar? Biz gerçekten ahirete inanan cennete, cehenneme inanan ve sonraki bir dönüşün olmadığına İman eden insanlar olarak, böyle mi hayat sürmeliydik? Kendimizi bir gözden geçirelim. Gerçekten ahirete iman ediyor muyuz? Ediyorsak, iman ettiğimiz gibi hayatımız, yaşayışımız o doğrultuda mı? Görevlerimiz bu kadar mı? Ve tümüyle yerine getiriyor muyuz? onun dışındaki hani meşhur sözler var. Şu şöyle ise gerisi teferruattır diye. Allah'ın rızası varsa, yarınki hayatımız cennetse, hayatta yaşadığımız her şey teferruattır. Öyle midir? Öyleyse o teferruata, ayrıntılara niye bu kadar önem veriyor da Allah'ın rızası doğrultusunda dünyamızı da küçük bir cennet haline Ahiretimizi de esas cennete yönelik yerine getirmiyoruz. Rabbim hepimize ahiret bilinci versin. Her davranışımızda bizi Allah'tan uzaklaştırma noktasında şeytana ve aldatıcı dünyaya meyletmeyip Allah'ı hayatımızın merkezine koymayı ve O'na vereceğimiz hesabı düşünerek yaşamayı nasip etsin Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam Kelamullahil melikil azizil allam kemak kalallahu tebareke ve teala fil kelam Ve izâ kur'el Kur'an Feslemî uleh ve ansitû leallekum turhamun Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim inned dina indallahi l İslam. sadakallahu l